1920 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Bedir Savaşı'nda düşmana çakıl saçması ve düşmanın yenilgiye uğraması, biz gökten yere düşen bir ses işittik, sanki o boş bir leğene düşen taşın sesi gibiydi, Hazreti Peygamber düşen taşı aldı ve yüzümüze doğru fırlattı, bunun üzerine hezimete uğradık.